Açık Radyo 94.9 Açık Radyo burası 94.9 16 Haziran 2013 Pazar günü çok büyük bir polis baskınından sonra kaos hali bütünüyle İstanbul'da ve Türkiye'nin de başka şehirlerinden de haberler geliyor ama İstanbul'da gerçek anlamda bir kaos devam etmekte oldu. Kesin tutuklanan... Önlükleriyle tutuklanan doktorlar ve şimdi gelen bir haber de var mesela Beşiktaş Taraftar Grubu çarşıya polislerin baskın yaptığı ve birçok ismin evlerinden evet. alındığı haberi vardı. Evlerinden alınmışlar insanlar. Evet yani Gezi Parkı'ndaki hatırlatma babında söyleyelim. Gezi Parkı eylemlerindeki duruşları ve mizahıyla çok öne çıkan hatta uluslararası Spor yazarları tarafından mesela Dave Zirin tarafından da e, üzerinde e, yazı konusu olan e, bu taraftar gruplarının en önemlisi çarşı grubu. Onun kurucularından e, Sarı Cem lakaplı Cem yakışkanla çarşının pankartlarını hazırlayan deve Erol, lakaplı Erol Özil bu sabah polisler tarafından evlerinden gözaltına alınmışlar, evlerinden oluyor. Ve gözaltına alınmadan önce polis evlerinde arama yapmış. Gözaltına alınanlar arasında da çarşı grubundan başka isimlerin olduğu da söyleniyordu ki nitekim bize son biraz önce gelen haberde de 12 kişinin 12 ismin gözaltına alındığı da bildirildi. Onu da belirtelim. Şimdi bu doktorlara, çarşı grubuna ve sıradan insanlara Bin bir türlü de şey de geliyor gözaltına alınmamak için e, otobüslere bindirilip dolaştırıldığı vesaire gibi bilgiler de geliyor. Bütün bunları ama doğrulatmadık bu son bilgiyi de e, henüz e, ama şimdi e, hukukçu dostumuz Bahri Bayram Belen'le konuşalım. Birazcık e, bizi bu hukuki konuda aydınlatmasını isteyelim. Merhabalar Bahri Bey. Tabii iyi yayınlar lafı hep biraz şey, e, kabul edilir gibi gelmiyor evet. ama hani ne diyeyim ki iyi yayınlar olsun. Bundan sonra iyi haberler vermek fırsatımız olsun dilerim. Evet, yani, yani çok olağanüstü şeyler inanılması güç gibi yani hukuken de kabul edilmesi imkansız gibi gelen şeyler var. Birazcık bizi size ulaşan bilgilerle aydınlatır mısınız? Gözaltılar konusunda bir belirsizlik var ama bütün arkadaşlar Baro'daki kriz merkezinden hem Vatan Caddesi'nde hem de bölgedeki hatta sanıyorum Levent'e kadar ki olan bütün polis merkezlerinde gözaltı olup olmadığını araştırdılar. Bir gözaltı yok. Kadıköy'de dün akşam alınan 13 kişi bu sabah itibariyle saat 10'da serbest bırakıldı <gülüyor> e, e, TMK savcısı yani bu terörde mücadele kanunuyla görevlendirilen savcıdan e, kısa bir süre önce arkadaşlarımız avukat arkadaşlarımız bilgi aldılar o, o sinin gözaltına alma konusunda bir talimat vermediğini e, söyledi böylece yani gözaltına alınan bir kişi yok Dün akşam da ilgili diye e, bir cevap vermiş oldu. Kemal Kanın e, savcısının e, terör mücadele kanunu kapsamındaki bir suç nedeniyle gözaltını almadığını veya böyle bir talimat vermediğini söylemesi e, başka bir savcı tarafından <gülüyor> böyle bir talimat verilmediği anlamına gelmiyor ama <gülüyor> şu ana kadar e, gözaltında bulunan kişi olmadığı Kanaatindeyiz. Ee, yani olabilir ama böyle görünmüyor. Ee, şimdi Beşiktaş'tan bu Beşiktaşlı yöneticilerle ilgili gözaltına alınmaların e, gerekçesini bilmiyorum. Savcının talimatı nedir bunu bilmiyorum. Ama e, bir gözaltı talimatı verilmediğini söylemesi savcının biraz evvel e, bu bilgilerle çelişiyor. Evet, Biz bu bilgiyi MSNBC.com'dan aldık yani elimizde net olarak yazılıyor. Buna ilaveten de ayrıca doğrulanan bir de o, o çıkan ismin tutuklanan isimlerin gözaltına alınanların pardon isimlerin sayısının 12 olduğu yönünde. Evet yani bu doğrusu savcı böyle bir açıklamaya yaptı biraz evvel avukat arkadaşlarımıza. Ee, bu arada mesela Ramad hotelinde gözaltına alınmak istenen kişiler olduğu söyleniyor. Evet. Bu ee, unun e, savcının böyle bir talimatı olmamasına rağmen kolluk polis tarafından nasıl alındığının belki bir tek izahı olabilir. Hani meşut suçlarda yakalama e, polis tarafından olabilir belli koşullarda. Ee, ama yakalamadan hemen savcı haber verilip gözaltı yakalamadan sonraki gözaltı e, için e, mutlaka savcının e, kararı lazım veyahut da talimatı lazım. Bu süreç nasıl işliyor bilmiyorum ama genelde e, kolluğun e, savcıya falan sormadan bu işlemleri yapıp daha sonra işte bunlar suçluydu deyip e, önceden karar verilmiş gibi bir e, tutum içine girdiğini Önceki örneklerle biliyoruz Bu nedenle de avukat arkadaşlar Sizin gözaltı talimatı Vermediğinize dair bize bir yazı Verir misiniz diye e, ısrarları oldu e, Ama o anda Bu telefonda irtibat Kurulduğu için şeyde adliyede e, e, sadece nöbetçi Sazıcı yerinde olmadığı için böyle bir yazı Henüz alınamadı böyle bir yazı Yok e, Şimdi Beşiktaşlı çarşı grubunun kurucularının bugün gözaltına alınması ise meşrut bir suç değil. Hemen olay anında ya da arkasında alınan bir gözaltı değil. Bununla ilgili bir soruşturma dosyasının olması ve savcının bu konuda bir karar vermiş olması lazım. Bunu da bilmiyoruz. Ama genel olarak bir gözaltı kararı olmadığını söylediğine göre savcının bu gözaltıların e, hangi e, hukuki süreçle e, yapıldığını şu anda söylemek mümkün değil. En azından e, savcının açıklamasına göre doğru olmadığını, hukuki olmadığını söyleyebilirim. Evet son derece e, tuhaf karşılayabileceğimiz detaylar da ayrıntılar da var. Yani gözaltına alın, e, alınmadan önce polisin evlerinde arama yaptığı iki kişinin isimleri de belirerek söyleniyor. Yani evlerinden evlerinde arama yapılıp gözaltına alınmaları bambaşka bir. Bunu bunu biliyorsun Ömer Bey. evde arama yapılması, hatta arabada arabada arama yapılması, hatta iş yerinde arama yapılması, bir hakimlik kararı gerektirir. Evet, onu soracağım. Hakim hakimlik kararı da mutlak surette savcı tarafından başlatılmış bir soruşturma dosyasına dayanarak olur. Şimdi gözaltına alınma kararı yok denildikten sonra bir evde arama yapılması ya hakim kararı olmaksızın yapılmaktadır ya da bu konuda bize doğru bilgi verilmemektedir. Şimdi yine anayasada biliyorsunuz 2000 yıllarında yapılan değişiklikle de, bazı aramaların acil durumlarda e, kolluk tarafından yapılabileceği kuvvetli şüphe, suç şüphesinin olması halinde veya makul şüpheli şüphenin olması halinde veya meşhur suçlarda hemen olayın arkasında yapılan aramalarda e, kolluğun bu tür aramaları savcının talimatıyla yapabileceği bunun 24 saat içinde hakim tarafından onaylanmadığı takdirde hukuken geçersiz olacağı onaylanırsa o bu şartlarda yapılan ev ve iş yeri aramalarının hukuk uygun hale geleceğini biliyoruz. Yani kesildi. Evet, evet Bahri Bayram Belen'le konuşuyorduk ve çok tuhaf olan dışı hukuki durumlardan bahsediyoruz. Bu arada evet. galiba Aa, tekrar bağlanabildik. Evet affedersiniz evet. bir kesinti oldu evet, evet. yani bu, bu bunlar e, bunların e, arkasındaki işlemleri belki daha sonra göreceğiz e, ama genel olarak e, kişi hak ve özgürlüklerinin toplumdaki kişi güvenliğinin en önemli teminatı olan ceza muhakemeleri kanunun normları yani bir suçun veya olayın soruşturmasına ilişkin normların Veya onun uygulamasının Bir toplumun en temel Hukuk düzenlemesi olduğunu söyleyebiliriz Yani anayasadan, ceza kanunundan Çok daha önemli olan Bir toplumda kişi güvenliğini ve özgürlüğünü Güvence altına alan normlar ve Hukuk kuralları, ceza muhakemesi e, Kuralları ve uygulamasıdır Şimdi bu uygulamaların ceza muhakemesi kurallarına uygun olmadığı, hukukuna uygun olmadığı gözlemleniyor. Bunun da, bunun da hukukiden daha çok siyasi bir tasarruf, siyasi bir süreç işleyiş olduğunu söyleyebilirim. Evet Bahri Bey insanın dili varmıyor ama önümüzdeki sene bütün bu sözünü ettiğiniz temel kişi hakları bütünlüğüne ilişkin Kuralları koyan Magna Carta denen metnin evet. 800. yılı dünyada kutlanacak. Tam 800 olmuş kralın yetkilerinin kısıtlandığı dönem, kişi hakları lehine. Burada bunun konuşuluyor olması 800 yıl sonra çok tuhaf geliyor insana ama ne yapalım böyle bir durum var bunu konuşmaya devam edeceğiz herhalde çok teşekkür ederiz Bahri gel Gelişim... bir, şey bir de bir şey söyleyeyim bu doktorların gözaltına alınması ve soruşturması ile ilgili evet. şeyler konuşuluyor bir kere doktorların bu hastalara veya hekim yardımına ihtiyaç olanlara yardım etmemesi gibi bir şey düşünülemez bu konuda siyasetin siyasi iktidarın Doktorlara tehdit yapması kadar kabul edilemez bir şey yoktur. Bakın ceza kanununda belli eylemleri yapan kişiler cezalandırılır. <gülüyor> bunun için, bunun için birincisi kanunda bir eylem suç olarak tarif edilmeli, iki bir eylem olmalı, üç kasıt olmalı. Bu kanunda tarif edilen suçu işlemeye yönelik ama bir de hukuka aykırılık olmalı. Eğer Ceza kanununda tarif edilen bir suç eylemi hukukun belli bir dalı. Ceza hukuku bile olmayabilir. Borçlar hukuku tarafından olabilir. Medeni kanun olabilir. Tıp kanunu açısından olabilir. Hukuka uygun hale geliyor ise o eylem suç olamaz. Zaten ceza kanununda da eğer e, zorda kalan bir kişinin hayatının kurtarılması, onun düştüğü hayati tehlikenin önlenmesi için bir müdahale gerekirse ve bu eylem suç olsa bile suç olmaz. Buna ıstırar hali denir. Ama hekimlerin ceza kanunundaki bu hukuka uygunluk sebebine bile ihtiyaçları yoktur. Hekimler her yerde hekime ihtiyaç olana yardım etmek zorundadırlar. Etmezlerse suçludurlar ve sorumludurlar. Evet, çok e, haketen olağanüstü bir dönemden geçiyoruz ama bunları da atlatacağımıza e, inancımız var. Ama bu bu bu gelinen nokta bile başlı başına çok önemli bir şeydir. Evet, bence de. bundan ne kadar üstlendi, ne kadar tehditkar, ne kadar e, cesaretli e, korkmuyoruz diye. Söylerse söylesin bu iktidar ve bu şu andaki yöneticiler hem bunlar çok şey öğrendiler hem bundan sonraki iktidarlar, sivil ya da askeri iktidarlar bu eylemden çok ders alacaklardır. Evet, evet aynen öyle. Tekrar konuşuruz berbe. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Size de. Evet. İlginç gelişmeler gerçekleşiyor. Bir de biz demin çarşı grubuyla ilgili gözaltıları konuşurken Özgür Özgül günle konuşacağımızı söylemiştik. Fakat o kadar hızlı ve olan dışı şeyler gelişmeler birbir ardından geliyor ki bunu sağlayamadık ileride yani bugün içinde tekrar kendisiyle bağlantı kurup konuşmaya çalışacağız. Daha Bunda sağlıklı da, bilgilerle daha beraber. sağlıklı bilgilerle beraber evet yani bunun içinde dinleyicilerimizden özür dileriz ama gerçekleştiremedik şu anda durum müsait görünmüyordu. Evet, ilgi, bir ara verelim Bir ara verelim aslında. Aslında. ama ufak bir haberden bahsetmek istiyorum. Gerçekten ilginç bir gelişme bu. Bugün babalar günü bildiğiniz üzere babalar gününde insanlar dışarı çıktılar gene aynı zamanda sınav da var üniversite sınavı Gösteriler devam ediyor ve e, şu anda gelen bilgilere göre polis Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içine girmiş. Anlamadım. Polis çevir kuvvet. Alışverişe mi girmiş? Babalar günü dolayısıyla. Gaz bombası alabileceklerini bir, bir dükkan derdi. bilmiyorum ben orada. Ya da bir tazelikli suyu temin edebilecekleri su depolarının da olduğunu bilmiyorum Cevahir'de ama polis Cevahir Alışveriş Merkezinin içine girmişler ve Cevahir Merkezinin, Cevahir Alışveriş Merkezinin içindeki insanlar da alkışlarla ve her yer taksim, her yer direniş sloganlarıyla polisin tam karşısında duruyorlarmış. Yani bir tarafta o alışveriş merkezini biliyorsunuzdur belki, bir tarafta o geniş alanın bir tarafında insanlar protest, oraya alışveriş yapmaya gelmiş insanlar var, alkışlarla protest ediyorlar polisi. Diğer tarafta da polis şaşkın şaşkın etrafa bakıyor. Gelen görüntülere göre öyle bir durumdan bahsediyoruz. Artık orada da alışveriş yapanlara e, gaz atacağını tahmin etmiyoruz. Evet. Ama gene de belli olmaz. Hiç belli olmaz. Burası hiç belli olmaz. E, Temkinli olmak ilginç da ilginç bir var. Mars üzerinde ilginç bir noktayı temsil eder hale geldi İstanbul günümüzde. Evet kolay durumlarda kolay bir geliş e, mücadele edilecek alanda bırakılmıyor galiba. Şu anda e, Cevahir Alışveriş Merkezi'nin içine kadar girmiş polis. Böyle bir durum var. Evet. Açık Radyo. Evet, 14:30'a geliyor, saat 2.30'a geliyor. 12'den beri yayındayız. Evet, ufak bir e, bilgilendirme de yapalım. Biraz Açık önce Cevahir'den bahsettik, Cevahir Alışveriş Merkezinden bahsettik. İnsanların yoğun tepkisi üzerine polis Alışveriş Merkezinin içinden çıkmış, fakat Alışveriş Merkezinin hemen önünde bir yığınak yapmış. Ee, böyle bir durumdan bahsediliyor. Mecliköy'ün girişinde ve Cevahir Alışveriş Merkezinin girişinde polis yığınakları varmış etrafta sis bombaları atıldığına dair de haberler gelmişti. Evet birçok bildiride de bir birbiri arkasından birçok açıklama ve deklarasyon da geliyor. Şimdi daha önce sözünü etmiş olduğumuz Taksim dayanışmasından gelen bir açıklama vardı saat 2 civarında yapıldı. Onu sizinle paylaşalım. Bugün 16 Haziran 2013 Pazar ve basın ve, basına ve kamuoyuna şöyle bir metin gönderiyorlar, gönderdiler. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Ülkemizin bunu hak etmediğini biliyoruz diyorlar ve şöyle gidiyor. Şu an sınavda olan öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diler, babalar gününü kutlarız. Bu sınav süresince öğrenci arkadaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları bütün problemlerin ve çocuklar babalar hakkında duyulan tüm endişelerin sorumlusu ülkemizdeki kutuplaşmadan medet uman ülke yöneticileridir. Evet, şu şekilde devam ediyor. Hükümet, Gezi Parkı'nın yoğun olduğu meydanda meydandan hiçbir gösterinin olmadığı bir anda, aynı zamanda diyalog sürecinin kurulduğu bir dönemde vahşi bir saldırı gerçekleştirmiştir. Parkı ve yaşamı savunduğumuzda bu bir bahanedir diyenler, dün geceki tutumlarıyla gerçekten AKP hükümeti için parkın bahane olduğunu göstermiş durumdadır. Parkı bahane ederek, her durumda polis saldırısı gerçekleştirmek gerçek amacını, gerçek amacın halkı sindirmek, hak talep edemez, ses çıkaramaz hale getirmek olduğunu herkese göstermiştir. Yapabildiğimiz tespitlere göre şu ana kadar hastanelere başvuran 150 civarında yaralı vardır. Yüzlercesi hastanelere gidememiştir. İstanbul valisinin inandırıcılığını yitirmiş tüm açıklamalarına rağmen ne yazık ki hayati tehlikesi olan yurttaşlarımız Hastane yoğun bakımlarında yatmaktadır. Plastik mermi yaralanması söz konusudur. Seyyar revirler dağıtılmış, hastanelere su sıkılmış, yurttaşlarımızın kendilerini gazdan korumak için kullandıkları gaz maskelerine, ilaçlara el konulmuştur. Her zamankinden farklı olarak alerjik cilt reaksiyonuna neden olan tazikli suyun içeriği yetkililer tarafından halen açıklanmamıştır. Hükümet insanlık suçu işlemiştir. Çok sayıda gözaltı gerçekleştirmiştir. Gezi parkında insanların şahsi eşyalarına el konulmuştur. Basının izlemesine izin verilmeyerek saldırının delilleri karart karartılmaya çalışılmaktadır. Polis kaslarındaki numaralar kapatılmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki... Başbakan, diyalog esnasındaki saldırgan tutumunu bizzat bu ülkenin kolluk güçlerine suç işlettirerek devam ettirmekte ve diyalog yolunu tıkamaktadır. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılmalıdır. Evet, bu açıklama söyleyecek söz bulamıyoruz. Ülkemizin bunu hak etmediğini biliyoruz başlıklı açıklamasını okumaya devam edeceğiz. Bu önemli bir açıklama ama bu arada Ali Çerkezoğlu'na bağlanacağız. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri hattımızda. Onunla evet. görüşeceğiz. Merhabalar Ali Bey. Merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederiz. İyi misiniz? Ben yani iyi, iyiyim şahsen. İyiyim ee, ama ne yazık ki e, bu ülke iyi durumda değil. Evet. Ee, nedir durum şimdi sizin elde ettiğiniz veriler? Yani bu sıraladığı taksim Dayanışması'nın sıraladığı şimdi okuduğunuz mesin daha yar yarım saat geçmeden Oraya eklememiz gereken paragraflar var. Bir tanesi sağlık hizmetini sunmakta olan hekimler e, ters gerekçeyle beyaz önlükleriyle tutuklanmış durumda. Gözaltına alınmış durumda. E, yani artık sözün bittiği yerin de bittiği yerdeyiz. E, amaca varmak için her şey mübah olduğu, e, verilen emirlerin e, keyfik, e, diktatoryal emirlerin yerine gelmesi için bütün insani değerlerin, bütün uluslararası prensiplerin, etik değerlerin, deontolojik değerlerin e, sonlandığı bir noktayız. Yani bir hastaya e, müdahale eden, tedavi etmeye çalışan beyaz önlüğü elinde e, eldiveniyle duran bir kişinin bile ters kelepçeyle polis aracına alındığı manzara o resim. Bu ülkedeki gerçekten artık istibdat rejiminin somut göstergesi. Evet hani Çerkezo biz de gördük ve fotoğrafı önce inanılmaz gözlerle seyrettik. Şimdi doğrulattıktan sonra biraz önce de sözünü etmiştik ve Sağlık Bakanı'dan tek açıklama yok. istifa falan etmek şöyle dursun sesini çıkartmadan oturuyor bütün bakanlar yani dünyanın... En temel bu vicdani ve hukuki kuralları birbiri ardından çiğneniyor. Yani doktorlar yardım ettikleri için yaralılara ve zor durumda olanlara tutuklanıyorlar üstlerindeki önlüklerle, muayenehane kıyafetleriyle. Akıl almaz bir şey ve kelep elleri arkalarından kelepçelenerek yapılıyor plastik kelepçelerle. Yani 20 gündür yaşanan tablo tabi yurttaşlarını düşman olarak gören bir yaklaşım bu bilce. Orayı anladık 19 gündür biz yurttaşları gerçekten bir düşman konseptiyle yaklaşılıyor. Çünkü talepler çok basit, makul, hukuki, meşru, barışçıl, fark park olarak bazen bu görüntü duman, yaralılar arasında kayboluyor. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bütün bu meseleler buradaki insanların bu taksinin göbeğinde beton binalar ortasında bir yeşil alanın park park olarak kalsın talebi ile başlamıştır. Bu kadar masumdur, sadedir ve bu talebe yönelik çok sert polis şiddetine karşı halkın duyduğu öfkedir ve o öfkesine karşı gösterilen yine despot tutumun yurttaşlarda ya benim hiçbir görüşüme saygı gösterilmiyor diye bu ülkede özgürlük istiyorum diye. Yüksek sesidir. Tablo budur. Evet. Şimdi bu kadar makul, bu kadar insani, barışçıl, bütün dünyada kabul görecek taleplere karşı e, bu kadar insanın ölmesi, yaralanması ve 19 gün sonra ya bir somut adım atın talebine karşı yine hani çadır, parktaki çadırlara ilişkin düzenleme yapılmaya çalışılırken e, yine bir emirle, yine bir e, yukarıdan aşağıya alınmış. Bir tehditvari emirle. Yine geldiğimiz nokta bu. E, ve bu halkına karşı bir düşman tutumudur. Ben öyle yorumluyorum. Hadi diyelim ki halka karşı düşmanca bir tutum, bir konsept belirlenmiş. E, savaşta da iki taraf vardır, düşman vardır. Anladık. Peki burada da ortada hekimler olur. E, iki taraf, çünkü bizim hekim arkadaşlarımız sadece göstericileri değil, yaralanan. Polislere de yardım etmişler. Evet. Oradan geçen seyahat satıcılara da e, ilgisiz insanlara da gaza maruz kalan e, o bölgenin yurttaşlarına da yardım etmişler. Sonuçta misyon kimse o an sağlık hizmetine ihtiyaç duyan ona yardım etmektir. Tabii çoğunluğu göstericidir. Çoğunluğu orada tepki gösteren yurttaşlardır. E, fakat bunların da artık e, savaş konseptiyle ters gerekçeyle gözaltına alınması Gerçekten evet bu, bu çok e, acayip bir nokta yani Cenevre konvansiyonlarına tabi 100 yıl, geçen yüzyılın başında imzalanmış olan uluslararası insani sözleşmelere de taraf yani Türkiye'nin de taraf olduğu bütün bu sözleşmelere de aykırılık söz konusu gibi. Evet bunları önemsemeyen bir tabi durum söz konusu. Yani yurttaşların talebini, gençlerin isteklerini, Avrupa Parlamentosu'nun kararını, Avrupa Birliği'nden sorumlu kişinin lafını, e, doktorların e, uyarılarını, medyanın bir kısmı gizlese de en azından duyarlı medyanın e, ya buraya sesi duyun talebini her şeyi görmezden gelen, duymazdan gelen bir tutum. Allah sonumuzu hayretsin diyorum evet, Ali Bey ben benim de bir sorum var belki konudan Buyur. biraz e, yan, yana doğru sapma gibi olacak ama dün başlayan müdahalelerde kullanılan tazikli suya maruz kalan insanların ciltlerinde bir yanma oluştu ve bu evet. çok soru işareti yarattı insanların kafalarında kimyasal bir reaksiyona girdiğinden bahsediliyordu evet. insanlar bunun bununla alakalı herhangi bir söyleyeceğiniz bir şey var mı yani elde tamam. bir, bir şey var mı Aç, açıklama yapılmadı Değenip... diyor şeyde evet, yani, dayanışmanın bir... taksimde dayanışması evet. normalde açıklanıyordu içeriği bu, bu, bu konuda son konuda açıklamaya da yapılmadı deniyor. Ne diyorsunuz? Reaksiyon kısmı çok net. Yani bunu biz gözlemledik. Tedavi eden arkadaşlar gösterdi. Fotoğraflar var. Biz, bizzat direkt yanımızda yaşandı. Bu çok açık. Fakat bunun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Hani Bunu böyle bir mütem, çok müthiş bir belirsizlik olarak söylemiyorum. Muhtemelen tabii ki belirgin bir suya katılmış bir biber gazı, gaz versiyonu ona ilişkin bir kimyasal. Ama bunun bir an önce ne olduğunu açıklanması gerekiyor. Çünkü e, tazirli su fiziksel olarak insanları ıslatarak uzaklaştırmaya dönük bir şey. Onun üstüne siz gerçekten ciddi bir e, klinik tablo yani vücutta kızarıklık, kabarıklık, müthiş bir yanma hissi uyandıran bir şey kullanıyorsanız e, bir kere kullanmamanız gerekir. Hadi kullanıyorsanız onun ne olduğunu açıklamak zorundasınız. E, dünden bu yana e, her bu konuda resmi bir açıklama yok. Bekliyoruz. Evet. Sağlık Bakanlığından da yok. Herhangi bir yerden bir açıklama yok. Ali Bey çok teşekkür ederiz. Tekrar e, yeni evet. durumlar evet. geldikçe konuşma durumunda kalabiliriz. Sizi arayacağız. Evet. Çok teşekkürler efendim. Evet. evet devam edersek e, bir ara vermiştik ama bence şeyi de bitirelim. Söyleyecek evet. söz bulamıyoruz. Ülkemizin bunu hak etmediğini biliyoruz başlıklı Taksim Dayanışması'nın basın açıklamasından. E, i̇kinci bölümüne de geçelim bu vesileyle ve Gezi Parkı, Taksim Meydanı ve bütün deliller kamuya açılmalıdır diyor. Dün akşam Gezi Parkı'na yapılan saldırı ve gece boyunca dayanışma içindeki halkımıza yapılan saldırı siyasi iktidarın ülkeyi yönetemediğini, sorumluluklarını yerine getirmediğini halkını katletmek amacında olduğunu göstermiştir. Gece boyunca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ulaşım araçlarının yasaklanması, yapılan saldırının boyutlarını göstermektedir. <gülüyor> Hükümetin halka karşı düşmanca bir tavır içine girdiği görülmektedir. Şu şekilde devam ediyor. İnsani ve haklı taleplerimizden vazgeçmiyoruz. Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını, polis şiddetiyle can, canından olanların görevden alınmasını, özür dilerim, can alanların görevden alınıp yargılanmasını, biber gazı, plastik mermi ve benzeri materyallerin kullanımının yasaklanmasını ve yurttaşların başta Taksim olmak üzere ülkemizin her yerinde, şehrin alanlarında özgürlük taleplerinin haykırması önündeki engellerin sonlandırılmasını istedik. Bu talepler ilk günden sonra Taksim dayanışmasının talepleri olmaktan çıkıp Türkiye'nin milyonların talepleri haline geldi. Bu taleplere yönelik adım atılmaması yurttaşlarımızdaki isyan duygusunu arttırdı. Öncelik halkın tepkisinin görülmesi, çağrısının duyulması, beklentilerinin karşılanmasıdır. Acilen halka uygulanan şiddetin derhal durdu durdurulmasını talep ediyoruz. Bugün saat 16'da hükümetin halka uyguladığı şiddet sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımız için Taksim Meydanı'nda anma töreni düzenleyeceğiz. Bütün gösteri ve törenlerimiz barışçıl, Barışçıldır ve şiddet içermemektedir. Şiddet, hükümetin emriyle halka saldırarak gerçekleştirilmiştir. Emniyet güçlerinin müdahale etmediği her ortam barışçıl ve kardeşçedir. Dolayısıyla dün geceki saldırı, akabinde hakkını talep eden ülkemizde ve İstanbul'da sokakta olan yüzbinlerce insanımıza uygulanan bu terör bir an evvel durdurulmalıdır. Ankara'da polis kurşunuyla öldürülen Ethem Sarı Sülüğün cenazesine saygı gösterilmelidir. 20 gündür yaşanan bu halk tepkisini ancak bu tepkiye yol açanların atacağı somut adımlar durdurabilir. Gezi Parkı'nda ağaçlardan başlayarak yurttaşların hayatına müdahaleye dönüşen bu saldırgan tutumdan geri dönüş yine Gezi Parkı'ndan başlayarak yurttaşların yaşamına müdahale edilmeyeceğine dair net tutumlarla hayata geçirilebilir. Halkımız dünyanın bütün halklarını... Bütün kurumlarını halkımıza karşı uygulanan bu şiddetin durdurulması ve taleplerinin karşılanması için dayanışmaya çağırıyoruz. Taksim dayanışması. Evet Taksim dayanışmasının açıklaması saat 14 civarında yapılan bu açıklamada halkı ve dünyanın bütün halklarını bütün kurumlarını halkımıza karşı uygulanan bu şiddetin durdurulması ve taleplerinin karşılanması için dayanışma çağrısıyla sona Eriyor. Evet ve bugün saat 16'da hükümetin halka uyguladığı şiddet politik e, şiddet sonucu hayatını kaybeden yurttaşlarımız için taksim meydanında anma töreni düzenleyeceğiz e, çağrısıyla da e, çağrısında bulabilmek mümkündü bu e, metin içerisinde. Açık Radyo 94.9